Bildiğimiz ekonominin sonu, Fikret Adaman ve Bengal Bulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret, merhaba. Günaydın. Günaydın, merhaba, hoş geldin. Evet. Bugün 130'dan. hem stüdyoda konuklar... ...hem de Kanada'dan bağlantı var galiba. Sen tanıtır mısın? Evet. Ee, Bengi... ...günaydın, iyi akşamlar. Ee, günaydın, iyi akşamlar. Evet. Merhaba e, Bengi. Bugün Bengi'nin doğum Merhaba. günü. Açık radyo olarak. <gürüyor> i̇yi, ki, i̇yi ki doğdun Bengi diyoruz. <gülüyor> i̇yi ki doğdun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. E, bugün iki... ...konuğumuz var... Ee, Ufuk ve e, Sarayı ağırlayacağız. E, evet. Kad Ufukla e, Sara komşu kafe kolektifinden. Kadıköy'den geldiler. Ayrıca. Hoş geldiler. Evet. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Welcome. Thank you. Hoş geldiniz. Welcome. Evet. Evet. Biz sıramızı bekliyoruz sana iyi yaş günleri dilemek için. <gülüyor> <gülüyor> <Sonunda. Teşekkür> ederim. <gülüyor> 18 bitti değil mi? Evet. evet 18 yeni bitti. Reşit aldı. <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, öncelikle bir kısaca e, Kadıköy'deki oluşum e, nasıl başladı, şu an neler yapıyor bir hem tarihçi hem e, bugüne dair bir bilgi e, rica etsek. E, tamam, yani uzun bir hikaye olduğu için kısaca tabi özetlemek e, e, şöyle yani 2013 yılında e, başladı. E, bir evveliyatı aslında bu e, patronsuz bir e, ekonomi mümkün mü? E, daha doğrusu hiyerarşinin olmadığı, sömürünün olmadığı yani artı değer sömürüsünün olmadığı e, bir işletme e, mümkün olabilir mi diye e, bir takım fikirler daha öncesinde doğmuştu bizde. O da açıkçası Tarlabaşı'ndaki Göçmen Dayanışma Mutfağı'ndaki hı hı. bazı e, tartışmalarda, bazı deneyim, denemelerde, küçük denemelerde çıkan e, ve olgunlaşan bir fikirdi. Sonra gerçekten yine orada tanışmış olan e, 6 kişi, hızlıca 7 olduk sonra, e, dedik ki ya niye biz denemiyoruz böyle bir şey? Yani kendi hayatlarımızı en azından böyle açık bir sömür düzeninden çıkartmaya çalışmıyoruz. Ve dedik hadi yapalım. Kadiköy'de iki arkadaşımız zaten orada oturuyordu, o sokakta oturuyordu. Dolayısıyla doğal olarak biraz o tarafa yönlenmiş olduk. Ve orada bir yer bulduk. Kiraladık. İşte i̇çini kendimiz yaptık tamamen. Birçok arkadaş da yardım etti. Ve böyle bir kolektif e, kafe olarak çalışmaya başladık komşu kafe. Yani adını komşu koymamızın nedeni de seçmemizin nedeni de açıkçası... Tam da onu soracaktım. E, biz aslında mahalleyi önemsiyorduk. Daha önceki deneyimden de yani Tarlabaşı'ndaki yaşadığımız deneyimden de. Ve mahallenin bir parçası olmak önemli bir hedefti bizim için. Çünkü... E, çünkü bir soyulaştırma projesinde bir parçası gibi olmak asla istemedik. Çünkü öyle bir eğilim başlamıştı. O sırada da geldi Ermeni'de. Ee, hani buna karşı bir belki bir önlem olur diye hani biz komşuyuz. Yani komşu olarak geliyoruz. Biz sizin komşunuzuz gibi bir şeyi belki ismimize de taşımak istedik. Yani böyle. Evet. Evet, ben tarihini tabii çok daha detaylı da biliyorum Komşu Kafe'nin. Ee, evet. Ve her zaman biz, e, Türkiye'de bu patronsuz ve Ufun söylediği gibi artı e, değer sömürüsüz örnekler, ekonomi örneklerinde benim hep saydığım, e, bahsettiğim oluşumlardan bir tanesi Komşu Kafe. Biraz... E, yani bu iş nasıl yürü, yani Ömer abi de bunu hep böyle e, bahsettiğimiz zaman örneklerden sorar. Yani yürüyor mu nasıl yürüyor? E, hayatta nasıl kalabiliyorsunuz? O sorulardan önce ben e, çünkü komşu kasenin çok böyle e, iyi ve güzel ve emekle geliştirilmiş bir karar mekanizması var. Yani kararlar nasıl veriliyor ne yapılıyor bu sonuçta bir ekonomik işletme bir anlamda. Biraz onlardan bahsedebilirseniz e, dinleyicilerin de bu bilgiye ben e, sahip olmasını isterim. Tabii hemen bahsedeyim. Bu arada tabii bir yerden sonra da sözü sarıya bırakayım. Çünkü o da aktarsın Yani sadece benim şeyimde olmasın. E, sübjektif gözlemim. Ama e, evet bu konuda baştan doğru bir karar aldığımızı düşünüyorum. Yani iletişim e, meselesinin aslında kanallarının açık olması e, ve sadece e, kararların rasyonel seviyede değil de daha e, duygusal hayatlarımıza da bağlayan şekilde tartışılabilmesini e, kabul etmemiz e, önemli bir bizim için avantaj oldu. Hı hı. E, her hafta o haftayı planlamak için haftalık bir toplantı yapıyoruz. Bir de her ay e, büyük toplantı dediğimiz e, hatta e, Yakın zamana kadar kafeyi tamamen kapatıp o gün, e, her ayın ilk perşembesi bir toplantı günü yapıyorduk. Son dönemde biraz değişti bu. E, ve o toplantının ilk gündemi genelde şu oluyor, ne hissediyoruz? Yani birbirimize karşı ne hissediyoruz, kafeye karşı ne hissediyoruz? Ve tabii ki kararları kesinlikle oylamayla değil de e, bir konsensusla alıyoruz. Evet. Bence bu karşılıklı aktarımın mümkün hale gelmesi birçok problemi önceden engellemiş oluyor. Yani küçük küçük meselelerin birikerek büyük yıkıcı sorunlar haline dönüşmesini kendi aramızdaki ilişkilerde özellikle engellemiş olduk diye düşünüyorum. Okay, peki şimdi bir saraya dönelim. Sarah perhaps um, um, you could tell us a bit about your personal experience with uh, Komshu Cafe, how uh, did you end up there? Um, actually, I ended up there by a friend of mine. He introduced me when I needed work the most as someone who was a migrant here and was pretty much exploited with the normal ways, uh, normal jobs. And I was in very bad economical situation when I was given the help to go and work in that place, and from there things worked out over time. So this was three years ago, roughly. This speaking? around two and a half years okay. ago, I guess. Um, bir iki buçuk yıl kadar önce, uh, işte bir yandan işe ihtiyacım vardı, bir yandan da biraz daha farklı bir uh, iş yaşamın içinde bulunmak istiyordum. O sırada bir arkadaşım sayesinde uh, kafeye de tanıştım. Yes. Sarah um, Shamas'la konuşuyoruz böyle Yes. Uh, where L are you from? I'm from Lübnan, Lebanon. Uh, uh, Lübnan'dan L misafirimiz, <laughs> <laughs> evet. Um, and result, my experience with Komşu Cafes, I got introduced to a new way of how things can be organized, a new way how, um, especially like the most concept that, really changed my life i think right now is the concept of non hierarchy that i didn't know it can exist within economy or it, it cannot exist within any like cafe or any kind of module like this <gülüyor> e, here bir e, ekonomik yapıyla e, karşılaşmış oldum daha önce e, böyle bir şey düşünmemiştim also ve sekiz kişinin e konsensusla karar al alabilmesinin de önemli olduğunu gördüm um, Yeah, that's pretty much. Peki, ben biraz bir daha, şu 7-8 şeyine evet. bir şey getireyim. <gülüyor> e, yani kolektifin yapısı dinamik bir yapı. E, zaman içinde tabii ki 4 sene kısa bir süre değil. E, kolektiften ayrılanlar, e, kendi ülkesine dönenler, başka ülkeye göç edenler oldu. Yeni insanlar katıldı. E, ama sayımız e, 3 aşağı 5 yukarı. Yani aslında... Yedi, sekiz, altı bazen, bazen on gibi böyle aktif kolektif üyeleri, aktif olamayan kolektif Dış üyeleri cepher, beraber. Cepher, evet. Yani böyle değişken bir sayı içinde Hı -hı. devam ede geldi. Peki biraz daha yani iç yapı, organizasyonel yapı nasıl çalışıyor sistem? Evet bir nöbet sistemimi var belli dönemler belli arkadaşlar daha ön plana mı çıkıyor biraz daha işin modus operandisine yönelik dinleyicilerimize bilgi alabilir miyiz aslında gerçekten dediğim gibi haftalık toplantılar ve aylık toplantılar en kritik noktada yer alıyorlar çünkü her hafta o hafta çalışacak olan insanların hangi saatler ve hangi günler çalışacaklarını beyan ederek çalışmak istediklerini bunu paylaştırıyoruz hı hı. hep beraber karar alarak e, bu organizasyonu yapıyoruz e, sonra etkinlikleri planlamaya çalışıyoruz haftanın etkinliklerini e, bazen bir sonraki haftaya da sarkan bir planlama oluyor e, biz şey çok yapıyoruz e, yemek etkinliklerini e, bu hem bir takım insanlarla ilişki kurmamız açısından e, bizim için kıymetli bir alan ...çok değişik kültürden gelen... ...insanlarla... ...ve birlikte yemek yapmak aslında... ...dil kullanmadan... ...ya da başka bir dil kullanarak bir dil. diyelim... Hı -hı. ...çok dayanışmacı bir... ...ortam yaratmanın... ...çok önemli bir imkanını veriyor bize... ...ve çok da hoşumuza gidiyor... ...yemek pişirmek... ...dolayısıyla bu etkinlikleri işte... ...organize etmeye çalışıyoruz... ...sadece kendi kolektifimizden değil... Mümkün olduğunca etrafımızdan, kafeye gelen insanlardan e, talep ediyoruz. Onlar talep ediyor bazen kendileri. E, do dolayısıyla e, aslında işin yönetimi tamamen o toplantının başarısı ve etkililiğine bağlı hale geliyor. Yani sabit görevler, e, bu anlamda bir iş bölümümüz yok. Evet. Bazen evet hesapların tutulması, belli ilişkilerin götürülmesi vesaire gibi konularda iş bölümü yapıyoruz. Ama bunlar hani çok uzun erimli iş bölümleri de olmuyor. Değişiyorlar. Biraz orada nöbet evet, sistem, e, sistem var herhalde. Sonuçta e, dediğim gibi herkes e, belli günleri ve belli saatleri paylaşıyor. Normalde işte yaklaşık 8 saatlik çalışma süreleri içinde çalışıyoruz. E, Günde iki var diye, bazen üç, bazı yaz dönemlerinde, düşük dönemlerde tek var diye şeklinde. Ve herkese eşit ücret ödeyerek, sonra da eğer bir artımız varsa büyük toplantıda bunu nasıl değerlendireceğimizin kararını hep birlikte vererek çalışıyoruz. ufuk Avuska, ben de... ...bir şey söyleyeyim. Yani Tabii. dünden beri... ...takip ettiğimiz bir robot... ...meseleleri var Türkiye'de de... ...Amazon'da da çok <gülüyor> önemli ...önemle geçiyor. Yani... ...Amazon... ...yeterli... ...bence robotlara da lüzum kalmayacak. Zaten insanları tamamen... ...robot olarak kullanacak bir yöntem... ...keşfetmiş zaten... O yeterli değilmiş gibi bir de bileklik takıyormuş. İşte çalışanların tüm hareketlerinin izlenebileceği, planlı iş dışında bir iş yaptığında bilekliğe titreşim gönderiyormuş filan. Elektronik kelepçe gibi bir şey. Hatta geceleri firmanın bir deposunda çalışan bir genç adamla Guardian'da yapılmış bir mülakat vardı. 250 paketi saatte belli arabalara yerleştirmekle yükümlüymüş perakendice Amazon'da yaptığı iş o kadar sıkıcı, tekrarcı ve antisosyal ki şöyle denmiş Yani kim olduğumu unutup gitmişim sanki artık. Dünyada temel iletişimim robotlarla oluyor demiş. Ve düşün ki bunu daha delikanlı, bunu daha titreşimli bileklik uygulaması da başlamadan önce söylüyor. Yani böyle bir durum var. Monbiot da, George Monbiot da tam bu konuşurken çıkan yeni yazısında da şey diyor. Yani ben ben diyor şöyle demiş yani bir e, temel mesele biraz önce de konuştuğumuz gönüllülük meselesi diyor. Yani belki de gönüllü çalışmanın aslında bütün kendi kimliklerimiz için e, temel olduğunu ve çalışmanın işin de bir periferal yani çevresel bir şey olduğunu yani bir şey yapmak zorundayız ama artık bizi tanımlayan bir şey olmaktan çıkan diyor. Yani I, şöyle demiş İngilizcesini söyleyeyim. I would love to hear pe people reply when asked what they do. I volunteer at the food bank and run marathons. In, in my time off I work for money. Buna ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> um, <coughs> I I actually do like to think that what i'm doing now mainly is the although i'm not making my living out of the cafe at the moment um but i like to think that my main project is this um uh, my main project is all the other things except the work that i'm doing to pay the rent <laughs> <laughs> um because otherwise it drains your soul yeah, <laughs> this we're in this world is living and this economy um, belki ben şey de söyleyebilirim yani bunu yarı bilinçli yaptığımızı itiraf edeyim, e, ama sonuçları açısından çok tamamlayıcı oldu. En başlarda daha başladığımız ilk dönemde e, şunu tartıştık. E, biz değer konusunu nasıl ele alacağız? Yani fiyatlandırma konusunu vesaire. Ben tam onu soracaktım. İyi ki açtın bu konuyu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, sonuçta dedik ki ya değer nasıl bir şey? Yani çok sübjektif bir şey bir taraftan. Hatta işte bir takım teoriler var vesaire vesaire ama hepsi bir kenara. Ee, biz dedik hadi şöyle yapalım. Yani biz öneri yapalım insanlara. Ve insanlar e, kendileri bitsin. E, o anda ne ödemek istediklerini, Hı -hı. ödeyebileceklerini. E, bu onları bir şeye sokuyor. Yani bir karar alma sürecine sokuyor tabii ki. Ve onlardan talebimiz çoklu bir karar alma süreci. Yani hem kendi durumunu düşünsün, hem komşu kafede yaşadığı deneyimi düşünsün, değerlendirsin. Sizin Hem düşünsün. bizi düşünsün. Dolayısıyla bu çok enteresan bir şekilde e, mekan sahipleri ya da çalışanları e, ile e, müşteri ilişkisini kırdı. Yani gelen herkesle bir diyalog başlıyor ister istemez e, ve bu diyalog çok hızlıca e, oranın bir parçası gibi hissetmeye dönüşüyor. E, bu anlamda biz de Orada çalışırken kendimizi salt bir bankonun arkasında çalışan ya da hizmet sunan insanlar gibi his, hissetmiyoruz hissedemiyoruz ee, ve dediğiniz gibi belli bir e, iş tanımı içinde tıkılıp kalmıyoruz yani. ...bu çok özgürleştirici bir şey olacak. Evet. Yani bence geleceğin de... ...temel toplumun gitmesi... ...gereken yön bu gibi geliyor bana. Gönüllülük esasında dayanan ve... ...dokunmaya dayanan. insanların birbiriyle... ...temasına bütün o... ...korkunç yabancılaşmayı, atomlaşmayı... Aş ...aşamazsak... E, yuttuk demektir yani. Evet tabii. Ama yine de... ...tabii şu, benim hep... ...yani Bengi ile de çok uzun zamandır... ...aslında e, bu alternatif ekonomiler üstünde... ...sohbet ediyoruz... Yani e, tabii ki bizim için en tehlikeli şeylerden bir tanesi de yani bu, bu konular üstünde kafa yoran ve bir şeyler denemek isteyenler insanlar için e, her şeyi gül pembe görmek. Yani e, bütün hayatı bir cennet gibi tasvir etmeye çalışmak. Öyle değil. Yani bütün bu dört sene boyunca birçok deneyim birikti. Bu deneyim içinde aslında birçok artının ve çok heyecan verici güzel şeyin yanı sıra nelerin nerelerde aksayabileceğini de görmüş olduk. Yani mesela karar alma dediğimiz şeyin basit bir süreç olmadığını, e, hiçbir kararın rasyonel olarak alınmadığını, pür rasyonel olarak ya da öyle almaya çalıştığınızda aslında onun yok münde olduğunu e, ve insanları bir arada tutan e, bu bir ekonomik faaliyet de olsa bir arkadaş toplantısı bile olsa hı hı. yani e, çok e, duygusal bir dünyanın arzusal diyeyim hatta e, devrede olduğunu e, bu ve bunun gözetilmesi gerektiğini, kurunu kullanması gerektiğini... ...çünkü en kırılgan olan şeyin düşünülenin tam tersine ekonomik olan yani kira ödemek maddi olanın değil de... ...bu arzusal dünya olduğunu mesela bir deneyim olarak ben evet. yaşadım. Bu bir anlamda da iktisadi aklın eleştirisi oluyor. Belki de. Evet, evet. <gülüyor> Ben de tam bir şey diyecektim yani Ömer abi gönüllülük dedi. Ben o kelimenin içindeki asıl gönül kelimesini e, ya da gönül kavramını evet e, öne çıkarayım diyecektim e, ki ufukla da işte konuşmalarımızdan yani aslında bunları e, bu nasıl diyeyim bildiğiniz ekonominin dışında alternatif ekonomiler dediğimiz şeyleri hayatta tutan en önemli şeylerden bir tanesinin ufukun arzusal dünya dediği işte benim şimdi gönül diyerek biraz anlatmaya çalışacağım ee, o istek yani başka bir şey yapma isteği birlikte tutuyor ve o heyecan ve istek e, bazen ekonomik durum çok kötü olsa da devam edebiliyor yani onu e, işte ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmesi, gel, gelecek bir takım mekanizmaları bulmaya da e, enerji veren o gönül ve arzu e, kısmı oluyor ve bazı karar yani bu bir yandan da işte aslında başka bir ekonomik etik de diyebileceğimiz şey. Yani oradaki ekonomik ya da iktisadi faaliyeti götüren işte rasyonel kararlar ya da tamamen tür ekonomik anlamda ve ekonomik rasyoneliteyle iktisadi akılla verilmiş kararlar değil işte yoksa niye yani ne bileyim sarayı işe alma kararı başka bir ya yani başka bir rasyoneltenin kararı aslında ya yani bir ihtiyaca karşı e, tepki veriyor olmak, onu ciddi alıyor olmak ve karı zarar hesabından ziyade başka bir orada istihdam kararı var aslında ya da değerle ilgili karar. Az önce Ufuk'un çok iyi anlattı. yani bir fiyatlama mekanizmasının dışında e, çok daha kat, hem katılımcı hem bildiğimiz değer kavramlarının ötesine geçen hem de katılmaya da davet eden bir mekanizmayla fiyatlamak ya da işte değer biçmek ya yani onun ne kadar özürleştirici olabileceği ee, bence komşu kafe o açıdan çok e, yani önemli bir e, önemli bir örnek yani kısmen de şu da var e, tabii her şeyi böyle tostanda görmemek lazım e, dedi ufuk tamamen bütün belki e, geçimini komşu kafe'den sağlıyor olsaydı komşu kafe kolektifinin üyeleri ...başka sıkıntılar da karşılaşılabilirdi. Yani bir yandan belki öyle bir, e, bir şey var orada. E, koruma e, mekanizmimiz var. Evet. Baskılara karşı. Peki e, şey çok önemliydi benim için. E, sadece biz kendi içimizde farklı bir e, hayat anlayışı üzerinden... ...kurgulamıyoruz yaptıklarımızı... ...aynı zamanda... ...kafeye gelenlerle de bir... ...iletişim içerisindeyiz, ilişki içerisindeyiz... ...dolayısıyla paylaşım sadece kendi aramızda değil... ...gelenlerle birlikte... ...ki zaten de ismin... ...komşu olması herhalde bu mantalitenin sonucuydu... E, ...peki gelenlerin herhalde bir kısmı... E, ...kim olduğunuzu, ne olduğunuzu biliyor... ...bir kısmı da belki bilmeden... ...işte rastlantısal olarak geliyor... Bu tür rastlansız gelenlerin tepkileri ne şekilde e, tezahür ediyor? Ne kadar şaşırıyor, ne kadar heyecan duyuyor, ne kadar tepki duyuyor duyan? Erdoğan? Genelde çok olumlu tepkiler oluyor. İşte sohbetler açılıyor e, diyebilirim. Ama tabii belki de yeterince olumlu da değil ki. Mesela bir komşu kafenin, yani bu tarz kolektif ekonomilerin başka örneklerini ben daha fazla görürüz diye umuyordum. Hı -hı, hı -hı. Ama e, <gülüyor> şey yani çok de. insan konuştu biz de bu konuda. Ya biz de yapsak istiyoruz vesaire. Evet. Yani biz de dedik yani bildiğimiz her şeyi aktarmaya evet. hazırız. Destek olmaya da hazırız. yani Ama, Ama olmadı. Bu, bu konuda şimdi bugünkü açık gazeteye çıkışınızdan sonra tabii ki bir örnek patlama, örnek. Olacak. patlama olacak. <gülüyor> umuyorum. umuyorum. <gülüyor> e, bu arada bir de şeyi de söyleyeyim. Yani... E, ...biraz pragmatik bir şey olacak ama... ...ilk sorduğun soru nasıl dönüyor... komik evet. Kafe yaşayabiliyor mu? Evet yaşıyoruz. Ee, hala hayattayız... ...dört senenin sonunda. Ama tabii bir dizi güçlükler yaşıyoruz. Yani özellikle... E, ...belli borçlarımız bazen dönem dönem birikiyor... ...ve onları temizlemekte zorlanıyoruz. Evet. Onlar bir yük oluşturuyor bizim üstümüzde. E, ben burada... Yani affınıza sığınarak e, bir dayanışma Tabii. partimiz var. Örneğin Hı. yarın onun da duyurusunu yapmak istiyorum. Tabii. E, yani, Tabii. Yani Kadiköy'de e, yarın akşam, cuma akşamı saat 9'dan itibaren e, Kadiköy Arsen Lüpen e, diye bir mekanda e, bir dayanışma partimiz var. İşte iki canlı grup olacak. DJ'ler olacak. E, i̇şte Komatarlıbaşı ve Celem sahne alacak. Yani gelir ve bizde dayanışırsanız ve evet. birlikte de eğlenirsek çok seviniriz. Bir de e, e, komşu kafenin web sitesinin adresini de dinleyicilerimize. Can seni yerine. Evet. Sor, soru geldi. Allah web sitemiz yok. Yani var da aslında hayatta değil. Yani e, ölü bir web sitesi. Ama Facebook sayfamız aktif. Tabii o zaman ona e, İşte komşu kafe e, İngilizce olarak kolektif. Yani jollek aktifle Böyle bir sayfamız <gülüyor> var. Yani neden böyle olduğunun izahı çok uzun. Onu, e, bir başka, başka <gülüyor> bir başka. <gülüyor> Söktü evet. bırakalım. Evet. Ve galiba. Bana ee, da... şey demek istiyorum. Yani, e, biz, yani tabi bu, işte bu az önce Ufun söylediği yani hayatta kalabiliyorlar mı, nasıl kalabiliyorlar sorusunu. Yani bazen biraz de kendimize yani bu alternatif ekonomileri önemli ya da tutucu edenler Haksızlık ediyormuş gibi geliyor çünkü normal kapitalist e, ekonominin içindeki kapitalist şirketler de işte atıyorum devletten bir sürü sübvansiyon alıyorlar bir sürü destek alıyorlar işte kredi borçları oluyor bazen devlet onu kapatıyor falan yani aslında yine kamu adına yani güya kamu adına e, bildiğimiz ekonomiye de inanılmaz fon ve destek aktarılıyor. Aslında şimdi komşu kafenin dayanışma partisiyle yaptığı başka bir kamuyu başka bir şekilde harekete geçirerek işte biz de o alternatif ekonominin kamusu olarak onu desteklemek için dest yani veriyoruz işte dayanışmamızı gibi düşünmek lazım bence. Yani bir başarı başarısızlık aks aksından ziyade farklı kamular farklı ekonomileri nasıl destekliyor gibi düşünebiliriz. Evet süreyi de bitirdik gibi evet, <gülüyor> ben son şey olarak Sara'ya şeyi sormak istiyorum bu komşu kafe deneyimini. Are you happy with kom komşu kafe? Yes. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> well it's uh, I have to say like to say I'm happy it's quite general. I mean it's a lot of work. Um, it's a lot of thinking. It's destroying also all the other concepts that I was grown with um so it is <laughs> a lot of emotional physical work also and mental work um but i'm very happy to be part of something like this i think alternative economies i do i truly believe they're the future of economy like these little initiatives that are coming out now and the kind of because i think As I said before, like the concept of hierarchy was the or non hierarchy was the concept that I was attracted to the most, and this relation of power and money, I think it destroyed our complete planet, <laughs> and the only solution out of it is to separate the power and the money um, so yes, I am very happy to be part of something <laughs> that can be bigger and <laughs> greater in the future, but Maybe I'm also too optimistic. I'm not sure. Um, yeah. Evet hem çok öz, çok kısaca hem e, fiziksel olarak, e, mental olarak ve duygusal olarak yorucu olsa da e, hiyerarşik olmayan bir yapın içinde bulunmaktan dolayı ve alternatifleri geliştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. OK, I think. Yani gelecekte gelecek... de, e, gelecekte de parayla şeyin gücün. gücün... Ayrılmasının tek yolu olduğunu da diyerek yeni bir sayfa açtı. Yeni bir sayfa açtı. Evet. You know, what I wanted to say, like, even within um, the work itself in the cafe to actually have a say, just like everyone else, um, it really changes things in the cafe. You're able to put your own thoughts you're able to and yeah, no matter wh where you're coming from how you're coming from you have your own experience and you're able to contribute in a certain way that in ordinary or the usual workplaces you're not really able you're always being pushed by an upper force mm -hmm. um and i do think it It made a lot of change in the cafe, and that's the only reason we survive. Because we have to follow the normal rules of economy, like cafe-wise, license-wise, uh, everything. Even the foods we're getting, sometimes we have to go with the normal capitalistic word. But that's the only uh, consolation I have, that inside the cafe itself, uh, we are able to remove this power figure and be altogether working for the place. Evet, e, güç ilişkilerini e, kafe içerisinde bir kenara e, koymanın getirdiği e, güzellikten bahsetti ve herhalde süremizde doldurmuş olduk. Can e, dinleyicilerimizden gelen bir soru var. İnternet kullanmayanlar için adresi tarif edebilmek mümkün olabilir mi? Tabi. Yerdiirmeni Mahallesi, <gülüyor> Rasim Paşa Mahallesi olarak geçiyor resmi olarak ama Yerdiirmeni olarak bilinir e, uzun hafız sokak e, 81 a 81 83A olarak geçiyor e, kime sorsanız gösterirsin ama, <gülüyor> ama Belki de olabilir yani gerçekten e, e, eskilerden <gülüyor> olduk <gülüyor> epey. Yani. kaçtaydı bir kez daha hatırlatalım ya etkinlik etkinlik saat 9'da, 9'da akşam doda yarın yarın evet, evet. 21 yarın, değil. yarın Evet tamam. Arsemlüpen Kadıköy ama evet. Beyoğlu değil. Kadıköy, Kadıköy. Evet, evet, evet. Peki teşekkürler çok. Çok teşekkürler. Ee, Biz teşekkür ederiz. Sarah, Sarah. Thank you. İyi thank yıllar. And happy Sana yeah. da iyi yıllar thank diliyoruz. Thank Yeni yaşlar. Teşekkür ederim canım. Yeah. Bye bye. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengalk Akpulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun